Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çeleng. Bugün size Galata Kulesi'ndeki hayali hava durumu ya da meteoroloji İstasyonumdan, hayali gözlem evimden bildiriyorum. Neden Galata Kulesi diye soracak olursanız burası çalışmakta olduğum Saha Çağdar Sanatı Destekleme Girişiminin 2011 yılından beri hemen karşısında ofis arkadaşlarımla buraya bakarak çalışmaktayız. Ama aynı zamanda Galata Kulesi 11. yüzyıldan itibaren kente kazandırılmış bir kule, bir gözlem kulesi, yangın, rüzgar, hava koşulları gibi pek çok farklı şeyin gözlemlendiği o anlamda gerçek bir gözlem kulesinden e, ilham alacak biçimde dünya hava durumu ağı anlamına gelen World Weather Network için uluslararası ortaklarımız siz de kendi meteoroloji istasyonunuzu kurun, oradan hava durumunu bize bildirin. Çünkü iklim kriziyle ilgili, küresel ısıtma ile ilgili, ekoloji felaketleriyle ilgili dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek bilgiler, sanatçıların, yazarların... Kurgu yapanların hayal gücüyle, yapacakları yorumlarla, önerecekleri çözümlerle, soracakları sorularla, vermeye çalışacakları, arayışı içinde olacakları cevaplarla yeni bakış açıları getirebilir miyiz? Konulu bir büyük programasyon için e, İstanbul merkezli Türkiye'nin içinden bir sembolik hava durumu istasyonu, meteoroloji istasyonu ve gerekiyordu. İşte bu. Galata Kulesi'ni hem tarihi hem kentin tabii ki alameti farikalarından biri olduğu için hem de hakikaten bu programın uluslararası 28 ortağından biri olarak hemen 10 yılı aşkın sürede çalışmakta olduğumuz yerde ki gerçek gözlem kulesi olduğu için Galata Kulesi'ni belirledik. Bugün size World Weather Network bağlamında bir hava durumu raporuna benzer bir sunum yapıyorum. Ee, Saha dedim, Türkiye'den sanatçı, küratör ve sanat yazarlarının e, üretim ve gelişim ortamlarını desteklemek, uluslararası sanat kurumları ve alayıyla etkileşimlerini arttırmak amacıyla çalışan, bugüne kadar da 550'nin üzerinde farklı küratör, sanatçı, sanat yazarına, 46 farklı ülkede 200 farklı müze, bienal, çağdaş sanat enstitüsü, gibi kar amacı gütmeyen sanat kurumlarındaki projesi için destek vermiş, imkan sağlamış işbirliği yaratmış bir kurumdan bahsediyoruz. Ee, geçtiğimiz yıl 21 Haziran'da yani Kuzey Yarımkürede en uzun günde resmi tanıtımı yapılan World Weather Network'ün kurucu ortaklarından biri saha. Dünyanın dört bir yanından farklı ortaklar var. Büyük kentler, metropoller Olduğu gibi İstanbul gibi farklı kıtalardan kırsal kesimde okyanuslarda adalarda deniz fenerlerinde de gözlem evleri hava durumu istasyonları farklı uluslararası ortaklar tarafından kuruldu bunu öncelikle vurgulamak lazım kuruluş e, manifestosunda ne vardı bunu hatırlatmak istiyorum dünyanın hava durumu eskisi gibi değil. Detaylarını okumak için worldweathernetwork.org web sitesine gidebilirsiniz. Buzulların eridiğini ve su seviyelerinin yükseldiğini görüyoruz. Bazı araziler sular altında kalırken bazıları cayır cayır yanıyor. Her yer ısınıyor. İklim alici durumuna yanıt olarak kurulan World Weather Network dünya çapında 28 sanat kuruluşu tarafından açılan, hayal edilen, kurgulanan hava istasyonlarından oluşan bir bir aradalıktır ve bakmak, dinlemek, öğrenmek ve harekete geçmek için bir nevi davettir. 21 Haziran 2023'e kadar halihazırda devam ediyor ama uzatılması ile ilgili çalışmalarımız da söz konusu. En azından yıl sonuna kadar özellikle görsel sanatçılar, yaratıcı yazarlar, farklı topluluklar, disiplinler arası topluluklar kendi yerel hava durumu ile ilgili Gözlemlerini ondan yola çıkarak çeşitli hikayeleri, düşünceleri, görüntüleri, sesleri, bakış açılarını paylaşabilirler. Bunun bir nevi bir takım yıldız, bir takım ada oluşturacak biçimde birbiriyle eklemlenmesi, birbirini zenginleştirmesi, çoğaltması umuluyor. İklim bilimcileri ve çevrecileri de bir araya getiren, bilim insanlarını da bir araya getiren bir yanı var World Weather Network şüphesiz. Farklı dünya görüşlerini ve hava durumunu birden çok dilde dünyanın birden çok bölgesinde farklı topluluklar farklı platformlar aracılığıyla nasıl bir araya getirebiliriz hem halledebiliriz se bakmaya çalışan bir oluşum çoğu Ortak, kendisi yerel olarak gerçekleştirdiği ya da çevrim içi düzenlediği, kendi memleketinde kendi coğrafyası düzenlediği çeşitli özel etkinliklerle bu programa eklemleniyorlar. Aynı zamanda yıl boyunca London Review of Books, World Weather Network'a dahil olan yazarlardan özel yazılar paylaşıyor. Her kuruluş sahanın da dahil olduğu, kendi yerel hava durumunu belki durum tespitini yaparken her biri Tabii ki küresel ısınmaya cevap vermeye çalışıyor. Bakmak, dinlemek, öğrenmek ve harekete geçmek için bir tür davet ortaya koymaya çalışıyor. Ne gibi ortaklar var diye soracak olursanız. Londra'dan Art Angel, San Sebastian'dan Art Ingenium, Dubai'deki Art Jamil, Seul Art Sonje Center ki... World Weather Network kapsamında Türkiye'den Elmas Deniz, Burcu Yağcıoğlu, Ülgen Semerci'nin de katıldığı bir sergi de düzenlediler World Weather Network etrafında. Bundan on yani Yeni Güney Galler, Yeni Zelanda, Dakar, Summit, Bangladeş, Enuro Observatory Japonya, Kisugumato'nun, Özel bir projesine yer veriyorlar. Biz de sahada 17-21 Mart 2023 tarihlerinde Taksim'deki Sıra Serviler Caddesi No 35'teki Saha Stüdyo'da bu Hiroshi Sigumato'nun gerçek bir gözlem evi olan Japonya'daki Enura gözlem evinde ortaya koyduğu yapıtı da paylaşıyoruz. E, Gras'daki Nicolette Frucci Foundation, Fogo Islands'taki Fogo Islands Art, Kanada. Fondazione Sandretto Torino'da, Yeni Meksiko Goldsmiths Foundation, Reykjavik, İzlanda Icelandic Art Center, Helsinki'deki ihme, Yeni Delhi, Lima'daki MALI, Malina'daki Makat, Atina'daki Neon Foundation geçtiğimiz hafta Arco Madrid'de Akdeniz odaklı bir panelin de konuklarıydı Neon aynı şekilde benimle birlikte. Johannesburg'ta Güney Afrika'da NGO, Amsterdam'da Vakfı, Irak'taki Rüya Vakfı, Guyana'da Sofia Point, Komporta'da yani Portekiz'deki Terra Vakfı, Yeni Zelanda'daki Tetuhi, Pekin'deki UCCA, Lagos'taki Yinka-Şonibara Vakfı ve Uganda'daki 32 Degrees East. Bunların çoğu içinde sanatçıların, toplum bilimcilerin, yazarların, tasarımcıların, aktivistlerin yer aldığı irili ufaklı, kültür odaklı, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, kâr amacı gütmeyen oluşumlar. Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucu küreseliklim acil durumuna cevaben dünyanın farklı köşelerinde Okyanuslardan çöllere, dağlardan tarım arazilerine, yağmur ormanlarından gerçek gözlem evlerine, deniz fenerlerinden metropollerin en sıkışık, en dar yerlerine her birimiz sembolik bir hava durumu istasyonu kurarak başladık. Ve Kuzey Yarımküren'in en uzun günü sayılan 21 Haziran 2022'den başlayarak en az 1-1,5 yıl boyunca sanatçıların, yazarların ortak iklimimiz ve kendi yerel koşulları hakkındaki gözlemleri, hayalleri, soruları, önerileri, kurguları nitelindeki bir tür hava durumu raporlarının paylaşılması. Böylece küresel platforma farklı dillerde, seslerde, renklerde, perspektiflerde bunun taşınması amaçlanıyor. Örneğin Himalayalar, Irak'taki Mezopotamya bataklıkları, Arap Yarımadası'ndaki bir çöl, Utah'taki Büyük Tuz Gölü, Güney Pasifik'teki büyük Kiva Okyanusu, kıyılar, Baltık Denizi, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Buzdoğu sokağa Guyana'daki tropikal bir yağmur ormanı, Nijanya'daki iyi bir tarım arazisi bu istasyonlardan sadece birkaçı. Gerçekten gözlem evleri olduğunu söyledim. Japonya'dakinden bahsettim ama Filipinler'de, Malina'da da gerçek bir gözlem evi var. Çin'de bulut verilerine, Fransa'da likenlere Odaklanan çalışanlar var. Deniz fenerlerini işin içine dahil edenler var. Büyük kentler dedim. Johannesburg, Londra, Seul, İstanbul gibi farklı kıtaların karmaşık, çok katmanlı göçte alan metropolitanları var. London Review of Books'tan bahsettim. Hemen her iki haftada bir... Ki ilkini de The Weather in Istanbul adıyla Temmuz 2022'de izi Finkel'in yazısını paylaştılar. Bu yazıyı çok önemsiyorum. İlk yazı İstanbul'dan bir hava durumu niteliğindeydi. Ama bunun dışında Johannesburg'tan Şimşeklerle ilgili bir yazı Delhi'den Sıcaklarla ilgili bir başka yazarın odağı Pekin'de hava durumundan bahseden bir yazar da söz konusu. London Review of Books'la bizim de bir işbirliğimiz oldu. Türkiye'den fotoğraf. Sanatçı Yusuf Sevinçli'nin özel bir raporu Saha Stüdyo kapsamında sahanın desteğiyle davetiyle ortaya kondu ve London Review of Books'un sosyal medya kanallarından Instagram'ından ilk yaptıktan sonra hemen bu hafta 17-21 Mart tarihlerinde baskılarıyla Saha Stüdyo'da Saha.org.de TR adresinden bilgi alınabilecek biçimde görülebilir. Buna dair bir güncesi de var Yusuf Sevinçli'nin. 2022'nin Eylül ayında sağının davetiyle yeni bir iş üretmek üzere İstanbul'un kenar mahallelinde bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Yolculuk kavramı genellikle bilinmeyen bir coğrafyaya uzunca bir süre seyahat etmeyi ifade eder. Benim durumumda ise kendi yaşadığım ve çok iyi tanıdığımı düşündüğüm şehirde 3 günü kişisel bir keşif rotası olarak Yeniden formüle edilmiş oldu. 15 Eylül 17 Eylül tarihleri arasında Sultan Gazi, Cebeci, Paşaköy, Kemerburgaz, Karaburun ve çevrelerinde meydana gelen kimi karşılaşmalar ve olayları not ettiğim günlüğüm tanıdık olduğunu varsaydım ama bütünüyle yabancı bir topografyanın keşfine dair bir rapor diyor sevgili Yusuf Sevinçli'ye. Buradan selamlarımla ondan alıntılamış oldum. Ee, devamını okumak için saha.org.tr web sitesinden ya da Saha Stüdyo'ya geldiğinizde okumak, takip etmek mümkün elbette. Ee, ama ilki London Review of Books işbirliğiyle onların Instagram'ından yayınlanan bu 3 günlük fotoğraf serisi siyah beyaz her zamanki gibi Yusuf'un kadrajından çıkan bu fotoğrafların basılı halini görmek de şüphesiz mümkün. Ee, ben de geçtiğimiz dönemde Dönemlerde yine World Weather Network odaklı hariçten sanatlı birkaç program yaptım. Orada da gündeme getirmiştim. Kore'deki Art Sonja Project Space'de, Seul'de Elmas Deniz Burcu Yağcıoğlu'nun Ülgen Semerci ile ortak çıkarttığı Firewall başlıklı sanatçı kitabı ki buna dair bir söyleşi. Hariçten sanatın kayıt arşivinde bulunabilir. Keza Elmas Deniz'in de yakında yine... Almanya'da sergilenecek olan ve Marmara bölgesindeki Longoz Ormanları'nda çektiği iki kanallı video çalışması World Weather Network'ü temsilen Türkiye'den Arsonca Project Space'e World Weather Network sergisi için gitmişti. 13 çekim 20 Kasım 2022 tarihleri arasında e, bu iki sanatçı da Elmas Deniz ve Burcu oldu da hale hazırda. Saha stüdyoda çalışmalarını tamamlamış durumdalar. Haziran ayından bu yana yani World Weather Network'ün başladığı günlerden bu yana misafir sanatçı olarak sahanın Taksim'deki sanatçılara, küratörlere ve sanat yazarlarına yönelik bir ortak çalışma alanı, misafirlik programı, sergileme ve etkinlik mekanı olarak kuruladığı Saha stüdyoda üretimlerini tamamlamış durumdalar. Bir de Can Küçük var aynı şekilde sahanın Mest.org yayın bağımsız yayın platformuyla işbiriyle davet ettiği sanatçılar arasında World Weather Network kapsamında o da Haziran ayından beri çalışmalarını devam ettirdi. Bir sanatçı konuşması gerçekleştirdi İstanbul Bienali döneminde aynı zamanda da çok ses getiren bir Kumaş geri dönüşüm hatta ileri dönüşüm atölyesi alt üstün kurucularından Selin Karcı ile birlikte de 21 Ocak'ta hayata geçirmişti. Hem bir ürün hem bir atık olarak kumaşın sosyal ve ekolojik yönü etrafında tartışmalarla birebir kullanıcıların kumaş nesnelerini ileri dönüştürerek pankartlar yapması, harfler, kelimeler ve sözler kullanmadan pankartlar yapmasını sağlayan bir atölye çalışmasıydı bu. Onlarca katılımcı Saha Stüdyo'da Can Küçük'le bu vesileyle ve alt üst ekibiyle bu ileri dönüşüm atölyesinde kumaş başlıklı bu etkinliğe yine World Weather Network kapsamında katılmışlardı. Can Küçük'ün de yeni çalışmaları hemen bu hafta Taksim'de Belçika Başkonsolosu'nun yanındaki Saha Stüdyo'da iklim acil durumuna cevap verme amacında güden World Weather Network Saha Stüdyo açık kapsamında sınırlı günlerde Gezilebilir, görülebilir bunu vurgulamak önemli elbette. E, World Weather Network kapsamında saha yazı dizisi de yaz aylarından beri mes.org yani Merve Yunusal Özgür Ersoy e, editörlüğünde bu konuya odaklanıyor. Yine saha yazı dizisi arattığınızda Merve Yunusal'ın ilk yazısı giriş niteliği de taşıyan öncü yazısından sonra Yasemin Nur. Wing Chun, Elmas Deniz ve İz Öztat'ın yazıları şimdiye kadar Türkçe ve İngilizce olarak onlara eşlik eden görsellerle de birlikte okuyucularla paylaşıldı. Bu yazıları da London Review of Books'un yazılarına da Sağ Stüdyo'da erişmek elbette mümkün olacak aynı dönemde diyelim. Peki Sağ Stüdyo açıktan biraz daha bahsedelim. Öncelikle atlanmaması gereken e, bir bilgi şu sağ stüdyo açığın bu World Weather Network ya da Dünya Hava Durumu ağının özel programı sınırlı gün devam ediyor. 17 Mart Cuma günü saat 5 ile 7 arası sağ stüdyoda gezmek mümkün. Hemen ertesi gün Cumartesi günü 11 ile 7 arası 20 Mart Pazartesi günü 11 ile 7 arası ve 21 Mart yani Ekinoks ya da Nevruz da tek abiyeden bu sembolik değeri de bütün dinlerde, coğrafyalarda, kültür ve topluluklarda anlamlı bir yere oturan gezegenimiz içinde bir gün dönümü niteliğindeki ekinox da 21 Mart'ta tamamlanıyor. İşte bugün bir de özel bir buluşmayı herkese davet etmek istiyoruz. Onu da paylaşmak istiyorum. 21 Mart Salı günü saat 1'de sağ stüdyoda. Şimdiye kadar hep bahsettiğim gibi ekolojik felaket, küresel ısınma iklim krizinin yanı sıra en can yakıcı, en acı, en büyük felaketimiz olan deprem konusunda ele alınacağı ve bütün bunların doğal afetler olmanın ötesinde insan kaynaklı afetlere dönüşmesine dair görüş alışverişi ve ileriye dönük yapılabileceklere dair fikir alışverişi, Bölgeye gidenlerin ya da bölgeden davet ettiklerimizin deneyim paylaşımı için bir forum aynı gezi döneminden sonra yaptığımız gibi katılımcı herkesin istediği kadar söz almak isterse deneyimini önerisini paylaşabileceği tabii ki bir takım kolaylaştırıcılar yoluyla bir metodolojinin uygulanacağı ama oldukça katılımcı ve açık bir panel değil yani herkesin görüşüne açık bir foruma davet ediyoruz. 21 Mart saat 1 ile itibariyle başlıyor. En az 2 saat süreceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda saha olarak sağa sürdürülebilirlik fonu kapsamında Mersin'de, Diyarbakır'da, Mardin'de ve ya genel olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalışan desteklemekte olduğumuz ya da sağa stüdyo bünyesinde geçmişte çalışmakta olduğumuz bölgeye gittiğini bildiğimiz sanatçılara, inisiyatiflere, Küratörlere davet özel olarak götürdük. Hatta onlardan işbirliği yaptığımız, zaten sürdürülebilirlik fonuyla desteklemekte olduğumuz bağımsız sanat inisiyatiflerinden bu forma birebir gelip katılmak isteyen olursa Zoom'la bağlanmalarını, çevrim içi bağlanmalarını ya da uçak bileti ve konaklama sağlayarak İstanbul'da onları ağırlayabileceğimizi de belirttik. Umarım bu fikir paylaşımı, deneyim paylaşımı, tanıklıklar, öneriler... Teklifler üzerinden ileriye dönük bir aradalıklar, dayanışma projeleri, destek imkanları ya da programlar ortaya konabilir. Bunu da burada duyurmuş bulalım. E, üç sanatçı World Weather Network kapsamında yaz ayarlarından beri neredeyse 8-9 aya Yayılan bir süreçte yazdıkları yazılarla yaptıkları sanatçı konuşmalarıyla ve sağ stüdyodaki atölyedeki üretimleriyle World Weather Network'ün birer parçası haline geldiler. Bunlardan Elmas Deniz sağ stüdyoda ürettiği bir karşılaşma yanılması başlıklı videosuyla insan kaynaklı çevresel kriz ve küresel ısıtmanın kaçınılmaz sonucu olarak yok olmanın eşiğine getirilen veya başkalaşmış türleri merkeze alıyor. Elmas ölçekleriyle oynanmış bitki ve heykellere, bitki heykellere daha doğrusu yer verdiği Kayıp Bitkiler Konseyi başlıklı performansta ise insan ile insan olmayanın nasıl bir müzakere alanı olabileceği sorusunu ortaya atıyor. Can Küçük, biraz önce bahsettim kumaşlarla ilgili ileri dönüşüm yapan sanatçı yanıyor ana başlığı altında sağ stüdyoda ürettiği çalışmalarla ısı ve kaynak kavramları etrafında pratiğini şekillendiriyor. İnsan vücudunun çevreyle ve çevredeki öğelerin birbiriyle kurduğu ilişkinin temel belirleyicilerinden olan ısı kendini aynı derece değişimlerinde kriz durumları olarak gösteriyor. Buna yöneliyor Can Küçük. Kaynağı merkeze alan çalışmalar ise nesnelerin geriye dönük üretim sürecine üreten kişiye ve koşullarına bakıyor. Burcu Yağcıoğlu biraz önce Ülgen Semerci ile Kalem aldıkları, ürettikleri Firewalk kitabıyla ilgili yaptığım söyleşiden de size bahsettim. Sağüstü ürettiği Sevgili Rehavet adlı işte atalet ve durma kavramları üzerinden şekillenen bir proje ortaya koyuyor. Psikanaliz, fizik, biyoloji, bilim, kurgu, mitoloji gibi alanlardan beslenen bir proje bu. İnsanların durmak bilmez devinimlerinin gezegeni yıkıma götürdüğü bir gerçeklikte durmanın ve ataletin radikal bir var olma biçimi olabileceği üzerine düşüncelere ve spekülasyonlara alan sağlamaya çalışan bir proje olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yusuf Sevinç'in projesinden bahsettim. İstanbul ağır endüstri ve imar projeleriyle doğal dokusunu hızla itiren periferi bölgelerini belgelediği aslında bir tür günce gibi zaten hemen Eylül ortasında 3 gün içinde yaptığı, 3 güne yayılan bir keşif yolculuğuyla ortaya koyduğu bir özel hava durumu söz konusu London Review Books'la işbirliğiyle ortaya konan. Bütün bunların hepsi ve World Weather Network aynı zamanda sağ Stüdyo'da 17-21 Mart tarihlerinde izleyiciyle buluştuğu zaman biraz önce size gündeme getirdiğim uluslararası program ortaklarının kendi coğrafyalarından ya da dünyanın farklı köşelerinden davet ettikleri sanatçıları, Yazarları, tasarımcıları ve onların ortaya koydukları işlerden bir seçkiye de aynı zamanda ev sahip yapıyor. Onları da sergiliyor. Bunlar ağırlıklı olarak hareketli görüntü, dijital sanat, ses odaklı işler. Ee, aynı zamanda tabii ki basılı malzeme, yazılar da söz konusu. Dolayısıyla diğer ortaklar dünyanın dört bir yanından nasıl hava durumları paylaşmışlar, yaratıcı kesimlerin işbirliğiyle ve bilim insanlarıyla ortaklaşa bütün bunları Görmek şüphesiz World Weather Network'te mümkün olacak. Ben programcınız Çelenk bu hafta size özel bir programdan bahsettim ve bunun bir ayağının artık bir son buluşma zirvesi bakımından Saha Stüdyo'da yani Taksim'de Sıra Serviler Caddesi'nde eskinin meşhur canlı e, müzik mekanı Rock ve yeraltı kültürü o toplulukların buluştuğu bir meka olan bugün de sanat çevrelerinin dünyanın dört bir yanından ya da Türkiye'den buluşmasına vesile olabilecek en azından programlar etkinlikler düzenlemeye çalıştığımız Saha Stüdyo'da gerçekleşecek. Saha Stüdyo Açık World Weather Network programından size bahsettim. 17 Mart Cuma saat 5 ile 7 arası bir açılış niteliğinde buraya gelinebilir. 18 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazartesi günü de ziyarete açık. Pazar günü kapalı. 21 Mart ise yani Ekinoks, Nevruz nasıl değerlendiriyorsanız aynı zamanda da son gününde Sağ Stüdyo açıkta. Deprem sonrası, deprem ve diğer insan kaynaklı doğal görünen afetlerin ele alınması, durum değerlendirmesi buna dair hava durumu raporlara ve ileriye dönük yapılabileceklere dair fikir alışverişi yapılması gereken, planlanan, umulan bir forum var. Buna da herkes deneyim paylaşmak ve öneri getirmek için davetli buradan tekrar dinlendirmiş olayım. Önümüzdeki hafta Hariçten Sanat'ta Açık Radyo'da görüşmek üzere. Ben programcınız Çeleng. Açık Radyo'nun tüm koordinasyon ve teknik ekibine, Hariçten Sanat programının ve Açık Radyo'nun tüm destekçilerine ve özellikle de siz dinleyicilere sabrınız, İlginiz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.